Muhterem efendim, son devirlerde bizi biz yapan milli ve dini değerlerimizden, örf ve adetlerimizden uzaklaşmalar görülüyor. Kendi değerlerimiz karşısında komplekse kapılmamak için neler tavsiye edersiniz? Gelenekleriyle zengin olan bir toplum bence dilenciliğe düşmemeli. Değerlerine sahip çıkmalı. Bu meselenin iki yanı var. Bir şaşkınlık yaşamamak için, kimsizlik bunalımına düşmemek için buna ihtiyaç var. Bir şeye tutunması iktiza ediyor yani. O bir manada, hakiki manada değil de mecazi manada denebilir ona da. Bir orveyi bir sukadır o. Fakat istenseka bilhuvvetil vesuka. Hakiki manada kütü ma'ana ve ashabidir o. Kur'an'dır, sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ef'alidir, ahvalidir. Sahabe-i kiramın hayatı seniyeleredir. Onlara tutunan, kopmayan bir ife tutunmuş olur. Urganda da değildir, ruh halat da değildir. Belki köprüleri 200 sene taşıyacak, köprüdeki halatların kopmasının tedai ettirdiği bir şeyle konuşuyorum. Onlar kopabilir fakat bu hiçbir zaman kopmaz yani. İhtimat, israfı sura üflediği zaman bile kopmayacaktır. Fakat istemse kebül hurvetil bizqa. Şimdi bu hakiki manada bir şeydir. Mecazi manada da bundan fışkırmış yani. Kitaptan fışkırmış bizim geleneklerimiz var. Sünnetten fışkırmış geleneklerimiz var. İcmaya dayanan yani. icmanın ses çıkarmadığı şeyler var. Kıyas filtresinden geçmiş şeyler var. Doğrudan doğruya İslami örften geçmiş şeyler var. Maruf yine bunlar. Bunlar sağlamdır hepsi. Emniyet vaat edici şeylerdir yani. Bunlar varken insan yalnızlık yaşamamalı, ve kimliksiz olmamalı bir yönüyle. Meselenin bir yanı bu. Yani neden ununuz var, yağınız var, şekeriniz var, helva yapmıyorsunuz falan derler insana yani bunlardan. Ekstra helvalar yapılabilir. Bir esas onun mahrumiyetini yaşamış olursunuz. Bir de bir toplumla rahat oynamanın yolu onu kendi değerlerinden uzaklaştırmadır. Yani bir şeyi yerinden oynatınca hani adam demiş, elime sağlam bir manivela versinler, yüreği arzu yörüngesinden çıkarırım ben. Bir milleti yörüngesinden çıkarmak bir şey değil, onu kendi değerlerinden uzaklaştırdığınız zaman uzaklaştırırsınız yörüngesinden. Kendinden nefret eder, geçmişinden nefret eder. Hatırlarsanız buraya emekli birisi gelmişti, arkadaşım benim diyor, ben diyor dedemi tanımıyorum diyor. Benim milletin babamla başlamıştır, ben babamı biliyorum sadece diyor. Böylesine köksüzlük insanı iflah etmez bence. Bu açıdan böyle şaşkın şaşkın dolaşırsın işte yani. Yollarda yürüsün, yolun günahı yok ama fakat sen sürekli yollarda günah çıkarır durursun. Aynı zamanda günahlardan da arınamazsın. Şaşkın şaşkın dolaşırsın yollarda. Ve şaşkın dolaşınca da yani sağlam bir yere bağlı olmayınca da çok oynarlar sizinle yani. Herkes her gün sizi bir yere çeker. Ve meşgul ederler sizi. Siz kendiniz olamazsınız katiyen. Oysa ki değişik şeylerde ifade edildiği gibi bir milletin kendi olması çok önemlidir Değerlerimizde. Yani buna dini yönden farzlarımıza, vaciplerimize, sünnetlerimize, müstahhaplarımıza veya fıkıh metodolojisindeki ifadesiyle buna, zaruriyatın ikamesiyle, haciyatın ikamesiyle tekmiliyatta kusur etmemek suretiyle çünkü o da cebranliğin 90'dır. diğerlerinde şöyle böyle meydana gelmiş. Kusurları gidermenin yolu odur dersiniz. Bunlarda kusur etmemekle işe başlamak lazım. Bunlar bizim kimliğimizi ortaya koymamız adına belli hanelerdir ve bunları biz bize ait şeylerle doldurursak başka şey yazılmaz oralara. Yani Allah karşısında da kimliğimizi ibraz ederken işte o kimliğimizin üzerine yazılı olan şeyler bunlardır. Bunlarla ibraz ederiz. Ve aynı zamanda değişik toplumlar karşısında da bunlarla ibraz ederiz. Öbür türlü kimliksiz insanlar aşağılık duygusundan kurtulamazlar. Yani dün modernite derler. Aradan bir süre geçer. Psikososyolojik şeylerdir bunlar. Bu defa postmodernite derler. Millet haydi postmodernitenin arkasından koşarlar. Bir de... 3-5 tane insan koşunca kitle psikolojisi, kitle psikolojisine dair de kitaplar yazılmış, bildiğiniz gibi sürü gibidir. Yani insanların en mükemmel toplumların bile bir sürü yanları vardır. Önde 3-5 tane böyle göz alıcı insan geçince hemen bütün koyun sürüsü geçer, sığır sürüsü geçer. İnsanların her zaman öyle bir yanları vardır. Evet ve size sürekli ömür boyu hep şaşkınlık yaşatırlar size. Bu da sizin için bir kayıp demektir. Bu açıdan elden geldiğince bazı şeyler vardır ki bunlar dini değildir. Mesela biz diyelim bıyık bırakıyoruz yani. Seleflerimiz de bıyık bırakmışlar bizim belki. Sahabe-i Kiram da bıyık vardı. Kısa tutuyorlardı ama sakalla bırakıyorlardı. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzudaki acemler gibi sakallarınızı tıraş edip sadece bıyık bırakmayı zannediyorum. Sadece bıyık bırakmaya karşı ama atalarımız da bizim askeriyle, siviliyle, hepsiyle yapıyordu kendilerine göre bir şeyler vardı. Ve biz aziz olduğumuz dönemde, meşhur olduğumuz dönemde devletler muazzenesinde millet bizim gözümüze bakıp tavırlarını ona göre ayarladığı dönemde Versailles Sarayında Fransa'da bizim urbalarımız giyiliyordu yani çepkenler sırtı takılıyordu, kaytanlar ona göre oluyordu, şalvarlar ona göre oluyordu. Çizmeler veya çoraplar ona göre oluyordu. Bayağı onlarla övünüyorlardı. Yani onu giymek bir şeydi, meziyetti. Bir yeni uydurma ifadesiyle bir ayrıcalıktı adeta. İmreniyorlardı ona. E ne oluyor ki dün tavrımız imrendiriyor. Bugün biz o tavırdan ireniyoruz. Uzaklaşıyoruz ondan. Sıkı durmak lazım yerimizde. Belki yol almanın, belki yeniden yükselmenin, belki yeniden derlenip toparlanmanın Yolu doğrudan geçiyordur yani. Biz kendi bizliğimizden pişmanlık duymamalıyız. Kendi kimliğimizden pişmanlık duymamalıyız. Meselenin bir yanı da bu. Bir diğer yanı da bir onur meselesi yani. Bizim atalarımızın yaşadığı bir hayat tarzı var. Kendilerine göre bir hayatı yorumları var. Bir üslupları var. Ne kötülük gördük ki ondan vazgeçiyoruz. İşte bizim arkadaşlarımız sağ olsunlar. Televizyonda klasik bizim müzikimizi, halk müzikimizi... Biz musiki musiki filan derimken hani uzman diyor yani öyle bir şey yok yani tekke musikisi, cami musikisi, halk musikisi diye bir şey yok yani. Musikimizdeki temel espri birdir esasen bizim. Fakat icra üslubu farklıdır, farklı farklı icra edilir bunlar. Bir gazeli farklı icra edersin, bir ilahi farklı icra edersin. Biri camide icra edilirken orada biraz daha böyle naat, münacat edalıdır mesela taziyade onun adeta kararlarından damla damla hep tazarru dökülür, niyaz dökülür, yalvarma dökülür. Öbüründe de bir muvakkat firaktan gelen hüzün. Üstadın 25. sözde ve lemad'da işaret ettiği gibi. Öyle bir hüznü yani, yeis edalı bir hüznü seslendirirsin ama yeis yoktur orada. Veyahut bir neşidedir, bir neşeyi seslendirirsin orada. Bir üslup farklılığı vardır, bir icra farklılığı vardır. Aynen öyle de Bizim atalarımızdan tevarüz ettiğimiz şeyler hepsi bu meselenin bizcesidir yani onlar. Bizim kimliğimizin bir yönüyle değişik yanları, değişik derinlikleridir. Ne kötülük gördük ki onlardan vazgeçelim de işte raka girelim, bir seviye metala girelim, yoksa böyle hoplayıp zıplamalara girelim. Ben onlarda hep bir aczi, bir yetersizliği yani. Şu kapıya, bu kapıya, modernite, postmodernite, başvurma gibi Onlarda da o değişikliklerde esasen bir ajd görüyorum, bir yetersizlik görüyorum. Böyle bir abide gibi, hatta isterseniz mosturalık diyebilirsiniz. Öyle dururlardı, o sesleriyle öyle icra ederlerdi ki o günleri biliyorum, hatırlıyorum ben. Fekûf, ciddi böyle. Hakikaten oturmuş bir milletin sesi soluğu derdiniz onlara. Ve insan zevke gark olurdu. İlahisiyle de öyleydi, o temiz, nezih şarkılarıyla da öyleydi. O romantik aşk ifade eden şarkılarıyla da, sözleriyle de öyleydi, öyleydi yani. Hep bir güzellik vardı, bir ciddiyet vardı, bir vekar vardı. Bu açıdan atalarımızdan utanıyor gibi öyle, geçmişimizden ağır duyuyor gibi bir şey yapma. Allah da sorgular bizi bu mevzuda yani ne günahı vardı? Hazreti Fatihlerin, Yavuzların, Kanunların, Osman Gazi Hazretlerinin ne günahları vardı? İftar ediyoruz biz onlarla. Mehmet Akif yıkılış döneminde Fatih'in ruhuna sığınıyor, Selahaddin'in ruhuna sığınıyor. Seladin Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu diyor yani. Umar mıydı tavanlar yerde yazsın, neden yani hitap, Beşiklerde yosun tutsun, örümcek bağlasın hitap. Hicranlarını ifade ettiği yerde muhteşem devrimiz olarak Fatihlerin dönemine, Yavuzların dönemine, Seladinlerin Nureddinlerin dönemine sığınıyordu. Murat Hudavengerlerin dönemine sığınıyordu. Niçin arduyacağım, icap duyacağım, dünyayı adaletle idare etmişler, hallerine imrendirmişler, herkes arkalarından koşmuş ve gül gibi insanları yaşatmışlar. Bence özenerek yaparım. Kimsek, hangi kökten neşet etmişsek şayet, hangi kaynaktan nebean etmişsek, bence onun orijinini korumamız lazım. Ne zaman, tarihin hangi döneminde bize bakarlarsa baksınlar, bizde bütün bir tarihimizi süzmelerler, görmeler, temaşe etmeler. Biz dünüz, bugünüz ve yarınız aynı zamanda. Üç zamanı birden yaşıyoruz, duyuyoruz. Buna zarar vermemek lazım. Bunu ihlal etmemek lazım. Ben şu takke yani, bu takkeyi giymek meselesi ne farz, ne vacip, belki ne de sünnet. Ama güzel bir adeti İslamiye yani. Sonra ben atalarıma bakınca yani 6 asırlık Osmanlı'ya bakın diyor. Sonra bin sene evvel yaşamış Selçuklara bakınca, İlhanlara bakınca, Karahanlara, Zenginlere bakınca. Bakıyorum hep böyle görüyorum yani. Niçin yani atalarımın yaptığı şeylerden ister Oğuz boyu ister Kayı boyu yani. İftihar ediyorum ben onlarla. Ve ne zaman aklıma gelse gözüm doluyor. Niçin yani onlardan kaçacağım? ile bile olsa ben onlarla muvaffakatımı ortaya korum. Bir ile bile olsa. Hatta elimdeki ben atalarımdan üç el tesbih gördüm. Vehhabilerin canı sıkılıyor bu meseleye. Nereden çıkardınız tesbih? Ya ben atalarımdan gördüm bunu. Adamlar çok tesbih çekmişler. Yüz defa, iki yüz defa, üç yüz defa. Subhanallah ve ben Müslümanlılayla alayım demişler. E bu karıştırıyor, parmağıyla karıştırıyor. O değişik camit cisimlere bile Allah dedirtmiş, SubhanAllah dedirtmiş, Elhamdülillah dedirtmiş, Allahu Ekber dedirtmiş. Niye buna karşı çıkıyorsunuz? Benim geleneğim bu yani. Bunu giymiş yani bunu, ben burada adet olunur da hani gördüğünüz gibi burada bir şey yapınca fakir kitmirleri böyle, Bazen işte köpek efendilerin önünde yürüyebilir. Dolayısıyla yol orada falan derler. İyi, iyi de iyi sürebilir yani bazen. Onlar çok mail olurlar biliyorsunuz. Uyuşturucu, müştü onlar buluyor, insanlar bulamıyor. Bir yere girebilir yani. Fakat bazı insanlar taklit edilme durumundadırlar. Bunlar tavırlarına, davranışlarına çok dikkat etmelidirler. Bazı şeyler biliyorsunuz Yarım yamalak size arz ettim yani. abdest alırken ama May Müstamer üzerine gelmesin diye ne zahmetlere katlandım. Ama bunları ben aleme tahammül edersem, böyle yapın dersem, hatta bunları açık yaparsam, ruhunda yüsür olan bu dini zorlaştırmış olurum yani. Herkes yapamayabilir. Ben de bunu her zaman yapamayabilirim yani. Uçağın içinde nasıl yapacaksın? Elbiseler ne yapacaksın? Orada sıçrayacak o su May Müstamer. Ebu Hanife'den bir kavle göre, may i müstahamen necistir diyor Ebu Hanife. Şimdi üstadımız da esas bu nur mesleğinde azimeti tavsiye ediyor. Mezheplerin hepsinde senin mezhebinde olmayabilir, yaşanmayabilir. Ağır bir mesele varsa onları alarak yaşama. Fakat onları yaşamayan insanlara ters bakmama esas yani. Elinden geliyorsa azimetleri yaşama. Fakat azimetleri tahammül etmek doğru değildir. Çünkü herkes onu götüremeyebilir in din-i yusrun ve dini illa valebe. Din ruhunda güçse dayanmaktadır, oturmaktadır. Zorlaştırırsanız onu kendiniz de yenik düşersiniz, başkaları da yenik düşer. Bunun gibi yani benim mezhebimde kadının işte bir müraiken, bir reşidenin elinin dokunmasıyla bir şey olmaz. Ama Hazreti Şafii o mevzu ciddi duruyor. Evlame sünnü ise diyor abdesti naks eden bir şey olarak görüyor. E ben milletin önüne geçiyorum arada. Ben dört mesefe göre, eğer abdestim öyle olmazsa ben Allah huzurunda vebale girmiş olurum yani. Hanifi mezhebine tepeden tırnağa saygımın olması başka bir mesele. Fakat o mezhepler içinde, hanifilerin ihmal ettiği fakat o mezheplerin çok önem verdiği meseleler yaşanması lazım. Ama bu tamim edilmemesi kizah eder. Bu türlü meseleler. Bunları birbirine karıştırmamalı yani. Özel olan şeyler vardır. Zübjektif olan şeyler vardır. Mezhebinizde objektif telakki edilen meseleler, onları tahmin edersiniz, onlar yaşanır. Diğerleriyle efkarı karıştırmayın yani. Millet bildiği gibi yapsın. Mezhebini nasıl biliyorsun öyle yaşasın. Ama siz elinizden geldiğince altında kalıp ezilmeyeceğiniz şekilde, altında kalıp ezilmeyeceğiniz şekilde hazimetlerle amel edersiniz. Bilemeyiz biz, neyin doğru olduğunu bilemeyiz onların. Hadi üstadın yaklaşımı ile yani o hak mezheplerden birisine muvaffak gelince doğru demektir. Evet haslı kelam yani arkadaşlarımız yapabildikleri şeyleri bize ait şeyleri yapmalar her yerde. İhmal de etmemeliler. Küçük bir şey bundan dolayı kimseyi elevim etmeyin. Niye takyesi yok filan demeyin. Fakat bir taraftan da hani öyle olanlara demek geliyor içinden dese mi demesem mi yani o bir mendil taşıdığın kadar bir tane de takke taşıyor. Hatta bana o bizim takke kültürümüzün temsilciler insanlar vardır. Onu bile seyretmek benim o kadar çok hoşuma gidiyordu ki. Camide elini bir eda ile böyle arka cebine sokar. Hışır hışır oradan bir naylonla poşetle çıkarır o takkesini. Çok güzel katlamıştır onu. Başına koy, katları başında bile belli ola böyle. Naylonunu yine cebine koy. Bunlar hepsi Türk nezahetini, Türk estetik anlayışını aksettiren şeylerdir bunlar. Yani bu millete mahsus, milletimize mahsus bir terbiyedir, bir kültürdür bu. Ben hep böyle zevkle seyretmişimdir onu. Niçin yani bunlardan tiksinti duyacağım? Bir şeyi var bunların. Bu açıdan elden geldiğince yani ne kadarını yapabiliyorsak. Evet. Çok uzattım. Küçük bir meseleydi ama çok uzattım. Ben biz olmaktan memnunum yani, çok. Her ferdine, her Müslüman, Türk evladına Amerika gibi bir devlet verseler, Amerika gibi bir devlet, dünyaya sığar mı sığmaz mı? Sığdırın siz. Öyle bir devlet verseler, bir taraftan da bizi bugünkü Türkiye gibi fakir, elin alemin eline bakan, büyük ölçüde sefil hakikaten, istikrarsız, oturmamış böyle, Öyle bir millet olma şeyini verseler, seçme hakkını bize verseler ben yine o devleti seçerim yani.